Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. <Sessizlik> Yemin olsun, karanlığı ile her şeyi örttüğü zaman geceye. <Sessizlik> ve açılıp ardığı zaman gündüze. <Sessizlik> ve erkeği. Ve dişiyi yaratana. <gülüyor> Ki şüphesiz amelleriniz gerçekten çeşit çeşittir. Fa man wa wa Fakat kim Allah yolunda verir ve günahlardan sakınırsa ve o en güzel olanı tasdik ederse artık biz onu en kolay olana. Cennete muvaffak kılarız. Ve ve bil husna li Ama kim cimrilik eder ve kendini Allah'ın sevabına muhtaç görmezse ve en güzel olanı yalanlarsa onu da en zor olanı cehenneme muvaffak kılarız. Halbuki, aşağıya düştüğü cehenneme yuvarlandığı zaman malı kendisine fayda vermez. <gülüyor> Muhakkak ki bize düşen elbette doğru yolu göstermektir. <gülüyor> Ve şüphesiz ki son da, ilk de, ahiret de, dünyada gerçekten bizimdir. <gülüyor> Ben işte sizi şiddetle alevlenen bir ateşle korkuttum. Ona ancak peygamberi yalanlayan ve imandan yüz çeviren o en bedbaht kafirler girer. Ve Malını Allah katında temizlenmek için veren, günahlardan en çok sakınan müminler ise ondan uzaklaştırılacaktır. <gülüyor> Onun yanında, o malını Allah yolunda sarf edenin üzerinde, hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, bir alacağı yoktur. اِلَبِتِغَى <gülüyor> Ancak pek yüce Rabbisinin rızasını kazanmak için vermektedir. Elbette ileride de bu amelinden hoşnut olacaktır.